Nur suresi 24. 610 indirdiğimiz ve parça parça ayırdığımız bir sure öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler de indirdik zina eden kadın ve zina eden erkek hemen her birini yüz kamçı ile kamçılayın Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah dininde sizi Onlara acıma duygusu tutmasın ve müminlerden bir grup onların cezalandırılmasına tanık olsun. Ve evli, hür kadınlara zina istadında bulunmuş, sonra dört tanık getiremeyen kimseler hemen bunları seksen kamçıyla kamçılayın ve onların tanıklığını ömürleri boyu kabul etmeyin. Ve onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlar, onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa, beşincide de eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın dışlayıp gözden çıkarmasının kendi üzerine olmasına Allah'ı şahit tutmasıdır. Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair Dört defa, beşincide de eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasına Allah'ı şahit tutması kendisinden cezayı savar. Ancak iftira attıktan sonra tövbe eden, iftiracılığını itiraf ve bir daha yapmayacağına söz veren ve düzelten kimseler hariçtir. Artık şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Çok merhametlidir. Ya Allah'ın size armağanları ve rahmeti olmasaydı ve şüphesiz Allah tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı veren, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan olmasaydı. Zina eden erkek, zina eden veya ortak koşan bir kadından başkasıyla evlenmiyor. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya ortak koşan erkek evleniyor. Ve bu, böyle bir evlilik kuralı, müminlere haram kılınmıştı. Necm 611 Şüphesiz bu ağır iftirayı getirenler sizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük saymayın, tersine o sizin için bir iyiliktir onlardan her bir kişiye günahtan kazandığı vardır. Onlardan günahın büyüğünü söyleyen kimse için de çok büyük bir azap vardır. Bunu duyduğunuz zaman, erkek ve kadın müminler, bu iftirayı işittiklerinde kendilerine hayır olduğunu zannetmeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddiayı ortaya atanların, Buna dair dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getirmediler, öyleyse onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın armağanı ve merhameti olmasaydı, içine düştüğünüz şeylerde kesinlikle size büyük bir azap isabet ederdi. Hani siz bu iftirayı birbirinizin dilinden alıyor, ve kendisi hakkında bilgi sahibi olmadığınız bu uydurma haberi ağızlarınızla söylüyorsunuz ve bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyüktür. Ve onu duyduğunuz zaman bunu konuşup durmamız bize yakışmaz. Sübhaneke! Allah'ım sen arınıksın. Bu çok büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer siz inanmış kimseler iseniz, onun bir benzerini sonsuz olarak bir kez daha tekrarlamamanızı Allah size öğütler. Ve Allah ayetlerini sizin için açığa koyuyor. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasak koyandır. Necm 612 Şüphesiz inanan kimseler için de, aşırılığın, iffetsizliğin yayılmasını seven kimseler, dünyada ve ahirette acı veren bir azap onlar içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ve sizin üstünüze Allah'ın armağanı ve merhameti ve şüphesiz Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı, ey iman etmiş kimseler, şeytanın adımlarını izlemeyin. Ve kim şeytanın adımlarını izlerse, şunu bilsin ki o aşırılıkları, iffetsizlikleri ve tüm çirkinlikleri emreder. Ve eğer üstünüzde Allah'ın armağan ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbir kimse sonsuza dek çıkmazdı. Fakat Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şüphesiz hür, evli, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat eden kimseler, dünya ve ahirette dışlanmışlardır. Ve onlar için çok büyük bir azap vardır. O gün onların dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları işlere kendi aleyhlerinde şahitlik edecektir. O gün Allah, Onlara gerçek karşılıklarını tas tamam verecektir. Onlar da Allah'ın apaçık hakkın ta kendisi olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar, kötü erkekler, kötü erkekler de kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler, temiz erkekler de temiz kadınlar içindir. Pis sözler, çirkin işler, pis kimselere yakışır. İyi güzel söz ve işler de iyi güzel kimselere yakışır. İşte onlar, iftiracıların söylediklerinden çok uzak olanlardır. Kendileri için bağışlanma ve saygın bir rızık vardır. Ve sizden fazlalık ve genişlik sahibi kimseler, akrabaya, miskinlere, Allah yolunda göç edenlere vermemeye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Necm 613 Ey iman etmiş kimseler! Kendi evinizden başka evlere, Geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, düşünüp öğütlenmeniz için sizin için daha iyidir. Sonra da orada kimseyi bulamazsanız artık size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denilirse hemen dön. Bu sizin için daha arındırıcıdır. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. İçinde size ait herhangi bir değerli şey bulunan, oturulmayan evlere girmenizde üzerinize bir sakınca yoktur. Ve Allah, sizin açığa vurduğunuz şeyleri ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Necm 614 Müm'in erkeklere bakışlarından bir bölümünü kısmalarını ve ırzlarını korumalarını söyle. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Kuşkusuz Allah, Onların yapıp ürettiklerine derin bilgi sahibidir. Mümin kadınlara da bakışlarından bir bölümünü kısmalarını ve ırzlarını korumalarını söyle. Zinetlerini de açıkta olanlar hariç belli etmesinler. Örtülerini de göz yırtmaclarının üzerine sarkıtsınlar. Ve süslerini kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları Erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınlar, yeminlerinin sahip oldukları, kadına ihtiyaç duymaz olmuş erkeklerden kendilerinin hizmetinde bulunanlar ve kadınların savunmasız yerlerini yani dübür ve cinsel organlarını henüz anlayacak yaşa gelmemiş çocuklar dışındakiler için belli etmesinler. Süslerinden gizlemiş olduklarının bilinmesi için, ayaklarını vurmasınlar. Ve ey müminler, başarıya ermeniz için hepiniz topluca hatanızdan Allah'a dönüş yapın. Necm 615 Ve sizden işi olmayanları, erkek kölelerinizden ve kadın kölelerinizden iyi olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi fazlından onları zenginleştirir. Şüphesiz ki Allah, bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, en iyi bilendir. Ve evlenmeye imkan bulamayanlar, Allah kendi fazlından kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Yasalar çerçevesinde himayenize verilmiş olanlardan özgürlük yazışması, sözleşmesi yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir iyilik görüyorsanız hemen yazışma sözleşme yapın. Allah'ın size vermiş olduğu Allah'ın malından siz de onlara derin. Ve basit dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye bağımsızlaşmak, evlenmek isteyen gençlerinizi taşkınlığa baş kaldırmaya zorlamayın. Onları kesinlikle özgürlüklerine kavuşturun. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz Allah onların zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Ve andolsun ki biz size açık açık bildiren ayetler, sizden önce geçen kişilerden örnekler ve Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için öğütler indirdik. Necm 616 Allah gökleri ve yeryüzünü evreni aydınlatan tek zattır. Başkasının aydınlatması mümkün değildir. Onun nurunun, Kur'an'ın örneği içinde kandil bulunan bir kandil yuvası gibidir. O kandil bir cam içindedir. O cam sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya, batıya nispet edilemeyen dünyanın her yerinde var olan bereketli bir zeytin ağacındandır. O ağacın yağı neredeyse kendisine ateş dokunmasa bile ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah, gileyen kimseyi nuruna kılavuzluk eder. Allah, insanlar için örnekler verir ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Necm 617 Allah'ın yükseltilmesine, içerisinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerde devamlı olarak kendisini arındıran öyle er kişiler vardır ki, ticaret ve alışveriş onları Allah'ı anmaktan, salatı ikame etmekten yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturmaktan, ayakta tutmaktan, ve zekatı vergilerini vermekten alıkoymaz. Onlar, Allah kendilerine işledikleri amellerin en güzeliyle karşılık versin ve kendilerine armağanlarından arttırsın diye kalplerin ve gözlerin ters döndüğü bir günden korkarlar. Ve Allah, dilediği kişileri hesapsız rızıklandırır. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kişiler, onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki su sayan onu su zanneder. Ona vardığında da orada herhangi bir şey bulamaz. Yanında Allah'ı bulmuştur. Sonra da Allah ise onun hesabını tas tamam ödemiştir. Allah hesabı çok çabuk görür. Yahut çok derin, engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Onu dalga üstüne dalga kaplamakta, üstünde de bulut vardır. Birbiri üstüne karanlıklar. Kime elini çıkarıp uzatsa, neredeyse onu dahi göremez. Ve Allah, kime nur vermemişse, artık o kimse için nurdan herhangi bir şey yoktur. Necm 618 Göklerde ve yeryüzünde bulunanların, dizi dizi uçanların, kuşların, arıların, bulutların, boranların, Allah'ı her türlü noksanlıktan arındırdıklarını görmedin mi, hiç düşünmedin mi? Hepsi kendi arındırmasını ve desteğini doğaya yapacağı katkıyı kesinlikle bilmektedir. Allah da onların işlemekte olduklarını en iyi bilendir. Göklerin ve yeryüzünün hükümranlığı yalnızca Allah'a aittir. Dönüşte ancak Allah'adır. Şüphesiz Allah'ın bulutları sürüklediğini, sonra onları bir araya getirdiğini, sonra da üst üste yığdığını görmedin mi, hiç düşünmedin mi? İşte görüyorsun ki bunların arasından yağmuru çıkarıyor. Ve o gökten içinde dolu bulunan dağ gibi bulutları indirir de onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzak tutar. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri alır. Allah geceyi ve gündüzü çevirir durur. Şüphesiz sağduyu sahipleri için kesinlikle bir ibret vardır. Ve Allah, her canlıyı sudan oluşturdu. İşte bunlardan, kimi karnı üzerinde yürümekte, kimileri iki ayak üzerinde yürümekte, kimi de dört ayak üzerinde yürümektedir. Allah, dilediğini oluşturur. Hiç şüphesiz Allah, her şeye en iyi güç yetirendir. Andolsun ki biz, açıkça ortaya koyan ayetler indirdik ve Allah, dileyen kimseyi dost doğru yola iletir. Necm 619 Ve onlar, Allah'a ve elçiye inandık ve itaat ettik diyorlar. Sonra da onlardan bir grup, arkasından geri duruyorlar ve bunlar müminler değildir. Ve aralarında hükmetmesi için, Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman bakarsın ki onlardan bir grup mesafelenmişler. Ama eğer hak kendi lehlerine ise ona gönülden bağlı kimseler olarak gelirler. Peki onların kalplerinde bir hastalık mı var? Onların zihniyeti mi bozuk yoksa şüpheye mi düştüler? Yoksa Allah ve elçisinin kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Tam tersine onlar, yanlış davrananların, kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve elçisine davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri oldu. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Ve kim Allah'a ve elçisine itaat eder, Allah'a saygı, sevgi ve bilgiyle ürperti duyar ve onun koruması altına girerse, işte onlar başarıya ulaşanların ta kendileridir. Ve o münafıklar, sen hakikaten kendilerine emrettiğin takdirde kesinlikle savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin. İtaat, Örfe uygun, herkese iyi olduğu kabul edilen şekildir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, elçiye de itaat edin. Artık eğer yüz çevirirseniz, şunu bilin ki, onun üzerine olan sadece kendisinin yüklendiğidir. Sizin üzerinize de size yüklenendir. Eğer elçiye itaat ederseniz, Kılavuzlandığınız doğru yola girersiniz. Elçinin üzerine olan da sadece apaçık mesajı iletmektir. Necm 620 Ve Allah sizlerden iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış olan kimselere, kendilerinden öncekileri başkalarının yerine getirdiği gibi, yeryüzünde onları da başkalarının yerine geçireceğini, onlar için beğenip seçtiği dini, onlar için kesinlikle tutunduracağını ve korkularından sonra onları kesinlikle güvene değiştireceğini vaat etti. Onlar bana kulluk ederler, bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Bundan sonra da kim küfrederse, benim ilahlığımı ve Rabb'imi bilerek reddederse, inanmazsa, artık işte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir.'' Ve rahmet olunmanız için salatı ikame edin. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun, zekatı vergiyi verin ve o elçiye itaat edin. Sakın kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş şu kimselerin yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma, sakın sanmasınlar. Onların da varacağı yer ateştir. Kesinlikle de o ne kötü bir varış yeridir. Necm 621 Ey iman etmiş kimseler! Yasalar çerçevesinde himayenizde bulunanlar ve sizden erginlik yaşına gelmemiş olanlarınız üç durumda sabah eğitim öğretiminden önce öğle vaktinde elbisenizi çıkardığınızda Gece eğitim öğretiminden sonra izin istesinler. Bunlar sizin için açık ve korumasız üç zamandır. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir günah yoktur. Aranızda dolaşırlar, bazınız bazınız üzerindedir. Allah ayetleri size işte böyle açığa koyuyor. Allah çok iyi bilendir. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen... ...sağlam yapandır. Ve sizler olan çocuklar... ...ergenlik çağına geldikleri zaman... ...artık kendilerinden önceki kişiler... abileri, ablaları izin istedikleri gibi... ...izin istesinler. Allah kendi ayetlerini size... ...işte böyle açığa koyar. Ve Allah çok iyi bilendir. En iyi yasa koyan... ...bozulmayı iyi engelleyen... ...sağlam yapandır. Ve nikah ümidi kalmayan... ...yaşlanmış kadınlar... Artık ziynetlerini dışa vurmadan, dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir sakınca yoktur. Ve iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Amaya suç yoktur, topala suç yoktur, hastaya suç yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden veya babalarınızın evlerinden veya annelerinizin evlerinden,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 Artık evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından bereketli ve güzel bir yaşama dileği olarak kendinize güvenlik oluşturun. İşte Allah aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini böyle ortaya koyar. Necm 622 Müminler ancak Allah'a ve elçisine inanmış, elçiyle birlikte sosyal bir işle meşgul iken ondan izin istemedikçe çekip gitmeyen kimselerdir. Şüphesiz senden izin isteyen şu kimseler, işte onlar, Allah'a ve iman etmiş kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver, onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Aranızda elçiyi çağırmayı, bazınızın bazınızı çağrışı gibi yapmayın. Saklanarak sıvışıp gidenleri Allah kesinlikle bilmektedir. Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir sosyal yangının isabet etmesinden veya kendilerine çok acıklı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. Gözünüzü açın. Şüphesiz göklerde ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. O sizin ne üzerinde olduğunuzu kesinlikle bilir. Kendisine döndürülecekleri günde de yapmış olduklarını hemen kendilerine haber verecektir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir.